8. bölüm 32 ve 54 Fars Bir çocuk bali olduğu zaman ve bir kafir kelime-i tevhid söyleyince yani la ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyince ve bunun manasını bilip inanınca müslüman olur. Kâfir'in günahlarının hepsi hemen affolur. Fakat bunların her müslüman gibi İmkan bulunca imanın altı şartını yani amen tüyü ezberlemeleri ve manasını öğrenerek bunlara inanmaları ve İslamiyetin hepsini yani Muhammed Aleyhisselam'ın söylediği emirlerin ve yasakların hepsini Allahü Teâlâ'nın bildirmiş olduğuna inandım demeleri lazımdır. Daha sonra imkan buldukça bütün huylardan ve karşılaştığı işlerden farz olanları yani emrolunanları ve haram olanları, yani yasak edilmiş olanları öğrenmesi de farzdır. Bunları öğrenmenin ve farzları yapmanın ve haramlardan sakınmanın farz olduğunu inkar ederse, yani inanmazsa, imanı gider. Bu öğrendiklerinden birini beğenmezse, kabul etmezse, mürted olur. Mürted, La ilahe illallah demekle ve İslamiyet'in bazı emirlerini yapmakla, mesela namaz kılmakla, oruç tutmakla, hacc'a gitmekle, hayrat ve hasenat yapmakla Müslüman olmaz. Bu iyiliklerinin ahirette hiç faydasını görmez. İnkarından, yani inanmadığı şeyden tövbe etmesi, pişman olması lazımdır. İslam alimleri her müslümanın öğrenmesi inanması ve tabi olması lazım olan farzlardan 32 ve ayrıca 54 adedini seçmişlerdir. 32 farz imanın şartı 6 İslam'ın şartı 5 Namazın farzı 12 abdestin farzı 4 Guslün farzı 3 Teğemmimün farzı 2 temminün farzına 3 diyenler de vardır. O zaman hepsi 33 farz olur. İmanın şartları 6. 1. Allahu Teala'nın varlığına ve birliğine inanmak. 2. Meleklerine inanmak. 3. Allahu Teala'nın indirdiği kitaplarına inanmak. 4. Allahu Teala'nın peygamberlerine inanmak. 5. Ahiret gününe inanmak. 6. Kadere yani hayır ve şerlerin, iyilik ve kötülüklerin Allahü Teala'dan olduğuna inanmak. İslamın şartları: beş, yedi, kelimeyi şahidet getirmek, sekiz, her gün beş kere vakti gelince namaz kılmak, dokuz, malın zekatını vermek, on, Ramazan ayında her gün oruç tutmak, on bir, gücü yetenin ömründe bir kere hacetmesidir. Namazın farzları 12. A. Dışındaki farzları yedidir. Bunlara şartları da denir. 12. Hadesten taharet. 13. Necasetten taharet. 14. Setre avret. 15. İstikbali kıble. 16. Vakt. 17. Niyet. 18. İftitah veya tahrime tekbiri. B. İçindeki farzları 5'tir. Bunlara rükün denir on dokuz kıyam yirmi Kıraat yirmi bir 22- yirmi iki secde yirmi üç kadi yahire abdestin farzları dört yirmi dört abdest alırken yüzü yıkamak yirmi beş elleri dirsekleriyle birlikte yıkamak yirmi altı başın dörtte birini meshetmek yirmi yedi ayakları topuklarıyla birlikte yıkamak. Guslün farzları Üç Yirmi sekiz Ağzı yıkamak Mazmaza Yirmi dokuz Burnu yıkamak istinşak Otuz Bütün bedeni yıkamak Teyemmümün farzları 2, Otuz bir Cünüplükten veya Abdestsizlikten temizlenmek için niyet etmek Otuz iki İki eli temiz toprağa vurup Yüzü meshetmek Ve tekrar iki eli temiz toprağa vurup her iki kolu dirsekten avuca kadar sıvamak. 54 farz. 1. Allahu Teala'nın bir olduğuna inanmak. 2. Helal yemek ve içmek. 3. Abdest almak. 4. Beş vakit namaz kılmak. 5. Cünüplükten gusletmek. 6. Rızkın Allahu Teala'dan olduğuna inanmak. 7. Helal, temiz elbise giymek. 8. Hakka tevekkül etmek. 9. Kanaat etmek. 10. Nimetlerinin mukabilinde Allahü Teala'ya şükretmek. 11. Kazaya razı olmak. 12. Belalara sabretmek. 13. Günahlardan tövbe etmek. 14. Allah rızası için ibadet etmek. 15. Şeytanı düşman bilmek. 16. Kur'an-ı Kerim'in hükmüne razı olmak. 17. Ölümü hak bilmek. 18- Allah'ın dostlarına dost, düşmanlarına düşman olmak. 19- Babaya ve anaya iyilik etmek. 20- Marufu emr ve münkeri nehy etmek. 21- Akrabayı ziyaret etmek. 22- Emanete hıyanet etmemek. 23- Daima allah Teala'dan korkup, ferahı, şımarıklığı ve azgınlığı terk etmek. 24- Allah'a ve Resulüne itaat etmek. 25. Günahtan kaçıp ibadetlerle meşgul olmak. 26. Müslüman amirlere itaat etmek. 27. Aleme ibret nazarıyla bakmak. 28. Allahu Teala'nın varlığını tefekkür etmek. 29. Dilini fuhşa ait kelimelerden korumak. 30. Kalbini temiz tutmak. 31. Hiçbir kimseyi maskaralığa almamak. 32. Harama bakmamak. 33. Mü'min her halde sözüne sadık olmak. 34. Kulağını münkerat dinlemekten korumak. 35. İlm öğrenmek. 36. Tartı ve ölçü aletlerini hak üzere kullanmak. 37. Allah'ın azabından emin olmayıp, daima korkmak. 38. Müslüman fakirlere zekat vermek ve yardım etmek. 39. Allah'ın rahmetinden ümit kesmemek. 40. Nefsinin isteklerine tabi olmamak. 41. Allah rızası için yemek yedirmek. 42. Kifayet miktarı rız kazanmak için çalışmak. 43. Malının zekatını, mahsulün uşrunu vermek. 44. Adetli ve lohusa olan ehline yakın olmamak. 45. Kalbinin günahlardan temizlemek. 46. Kibirli olmaktan sakınmak. 47. Bâli olmamış yetimin malını hıfs etmek. 48. Genç olanlara yakın olmamak. 49. Beş vak namazı vaktinde kılıp kazaya bırakmamak. 50. Zulümle kimsenin malını yememek. 51. Allahü Teala şirk koşmamak. 52. Zinadan kaçınmak 53. Şarabı ve alkollü içkileri içmemek 54. Yok yere yemin etmemek